Kredi kartıyla veya çekle kurban kesilir mi? Kurban, bilindiği gibi nisap miktarı mala sahip olan kimselerin yerine getirilmesi emredilen yerine getirmesi emredilen bir görevdir. Mali durumu müsait olmayana kurban gerekli değildir. 80,18 gram altını veya daha fazla altını olan veya bunun karşılığında parası olan kişi Dinen zengin sayılıyor Kurban bayramı günlerinde bu mali imkana sahip bulunuyorsa Kurbanını kesmesi gerekir Şu kadar var ki kişi kendisine vazife olmadığı halde Borç olmadığı halde imkanlarını zorlayarak kurban kesecek olursa kurban kesme vazifesini yerine getirmiş olur, sevap kazanmış olur. Diyelim ki o günlerde parası yok, borç alarak bu vazifeyi yerine getirebilir veyahut da kredi kartı ile kurban satın alıp kurban kesebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Üzerine kurban vacip olmadığı halde bu vazifeyi yerine getiren insan da kurban sevabına nail olmuş olur.